Hayırdır neyin var hasta mısın? Yok yastayım. Ne yası? Hamam tası. Ha, Esprimi yapmaya bile halim yok. Yorgunum yorgun. Zaten güzel espri değildi. Anlamadım ne dedin? İş temponuz yoğun herhalde bu aralar dedim. Ha, yok cep tempomuz yoğun bu aralar. Anlamadım. Anlasaydın şaşardım. Neyse efendim bugün müsait misin sana gelecektim. Buyur gel müsaitim. Benim evdeki bilgisayarı bozuldu da sana gelsem de işimi görsem diyorum. Yok olmaz acıbat. Öyleyse gelemezsin. Niye efendim gelemem? Gelirsin de işini göremezsin. Benim evde elektrikler kesik. Öyle mi? Canım biz oturup kahvemizi içene kadar gelir. Yok biz de öyle kahve falan da içemezsin. Anlamadım Karagöz'üm. Ne demek istiyorsun? İhtiyaç olmayan bütün yiyecek içecekleri kestik diyorum. Ah Karagöz'üm var sende bir değişiklik. Baştan anlat da anlayalım bakalım hadi. Yahu baktık ki her yerde bir tutumluluk dur gidiyor. Biz de yapalım dedik. İşte bu yüzden evde bütün şartelleri indirdim. E Karagözüm hadi televizyonsuz, bilgisayarsız olur ama... ...buzdolabı, çamaşır makinesi olmadan olur mu canım? İşin o tarafından anlamam. E onlara hanım bakıyor. He, daha başka ne yaptın? Su vanalarını kapattım, alt sokaktaki çeşme var, içme suyunu oradan, bahçeye de kuyu kazdık, diğer ihtiyaçları da oradan. Ne diyeyim, hayırlısı olsun Karagözüm. Ee, daha bitmedi, çocuklara harçlığı falan da kestim, çikolata parası, bisküvi parası yok artık. Çocukların halini düşünemiyorum o zaman. Öyle markete girip de her üründen almıyorum, market market gezip nerede prosyon ürün var onu alıyorum. Efendim, ne üründen alıyorsun anlamadım. Şey, ya, protosyonu yok, prolosyonu. Ha, anladım anladım. Promosyon demek istiyorsun. Ha işte işte, ondan varsa alıyorum. İşim biraz uzun sürüyor ama olsun. Hmm, evet, yorucu oluyor. Geçen prosyon ürünü peynirden bulacağım diye... ...bir baktım Üsküdar'a kadar gelmişim. <gülüyor> Ay kara gözüm, hiç güleceğim yoktu. Güleceğin yoksa gülme <gülüyor> birader sen de. Ben mi gıdıklıyorum seni? Ee, başka anlat Karagöz'üm dinliyorum ben seni Karşında şaklaban var ya gülmek için dinliyorsun beni Yok yok inen çok merak ettim Hem bizi dinleyenler de bir şeyler öğrensinler Dinleyicilerin hatırı olmasa iki kelam daha etmezdim ya onlara dua et. Neyse bizim hanım da giyecek kısmına bakıyor. Nerede indirim kuponlu ürün varsa onları alıyor. Böylece kıyafetler de çok ucuza geliyor. Maşallah maşallah. Hep böyle olur inşallah. Haydi Hacı Cavcağım ben bugün erken kalkayım. Biliyorsun benim el uzak. Taşındırma Karagöz'üm. Ve buradan 15 dakika. O dediğin arabayla şimdi bir zahadiye ya. Artık yol parası falan da vermek yok. Hmm. Doğru Senin işler değişti tabi e Peki o zaman gel kapanışı beraber yapalım Bugün de geldik bize ayrılan sürenin sonuna Her ne kadar sürçülisan ettikse Aslola